Selamun ve Rahmetullah Cumanız, hayırlı, mübarek olsun. Bu günün sevaplarından, ecirlerinden, nimetlerinden, ikramlarından Allah cümlenizi en yüksek derecede, azami derecede istifade ettirsin. Cuma sohbetimde bugün üç hadisi şerifi size açıklamak istiyorum. Birincisi şu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki, İnna Allah'e cemilin, yuhibul cemal ve yuhibul, ıza enama alla abdihi nimeten en yera eserha aleyhi ve yubgül büşa. Fakirin kibre en teşbeh hakkı ve türden halk. Manasını önce kısaca şöyle, umumi olarak kuş bakışı bir açıklayım. İnna Allah'e taala hiç şüpheliyir yüce Allah. Cemilin Güzeldir, yuhibbul cemal güzeldir, güzelliği de sever Allahu Teala Hazretleri hiç şüphe yok ki güzeldir, güzelliği de sever ve yuhibbul izâ ama ala abdihî nimeten en yera eserahâ aleyhi ve bir kulunun üzerine bir nimet vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu, ihsan etmiş olduğu zaman o nimetinin eserinin sonucunun kulu üzerinde görünmesine bariz olmasına tezahür etmesinde sever verdiği nimetin eserini üzerinde görmesini, görünmesine sever kulu üzerinde görünmesine sever ve yubödül bu -bü sevde bür ve Allahu Teala Hazretleri der efendim böyle perişan daha güzel olabilecekken böyle sallı verip kendisini perişan efendim kırpâni görün olmayı ve hırpaniliği böyle bir özenle, isteyerek o tarzda e, takliden yapmayı sevmez. Öyle olmayı da sevmez. Öyle bir tavır takınmayı da sevmez. Ve lakinler kibir fakat kibir e, en tesvehel hak hakkı anlamamaktır, kabul etmemektir ve tuğvidel halk, halka kızmaktır. Şimdi bu hadisi şerif niye böyle e, bu kelimeleri ifade buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bunun bir sebebi var. E, bir keresinde buyurmuşlar ki kalbinde zerre kadar kibir bulunan bir kimse cennete giremeyecek. Kibirli insan cennete giremeyecek. Bu kötü bir huy. Kibir onun için kibri bırakması lazım, kibirsiz olması lazım, mütevazı olması lazım. Öyle Burnu Kaf olmaması lazım. Bunun üzerine sahabeden bir zat sormuş ki ya Resulallah insan böyle güzel elbise giymeyi seviyor, güzel yemeği seviyor. Efendim yeni elbise giydiği zaman hoşuna gidiyor. Bu da kibir midir? Onun üzerine bu hadisi şerif ifade olunmuş, valid olmuş bu hadisi sebebi. E hadisi şerifin sebebi, vürudu bu olmuş oluyor. Şimdi bu kelimelerin İzahına geçelim. İnne'llaha cemilün yuhipu'l cemal. Allahu Teala hazretleri güzeldir ve güzel güzelliği sever. Tabi Allahu Teala hazretlerinin efendim güzelliğini ancak evliyası müşahede edebilir. Müşahede makamına çıkmış olan, o makamda olan insanlar, yükselmiş olan insanlar. Allahu Teala hazretlerinin Efendim güzelliğini anlayabilir. Allahu Teala Hazretleri göze görünmezler yütürükül ebsar gözler ona bakamaz, onu kavrayamaz, onu algılayamaz, onu idrak edemez. Ve yütürükül ebsar o gözleri ve gözlerin faaliyetlerini dahi idrak eder, her şeyi kuşatır bilir görür ama gözler onu göremez. Peki o güzellik nasıl anlaşılır? Tabi o bir tariflere sığmaz olaydır. Yalnız şu kadar e, söyleyelim ki Allahu Teala Hazreti kainatı yaratmıştır. Her şeyin Halık'ı efendim, Musavviri efendim, ve Bari'i odur. Halık'ul Bari'ül Musavvir odur. E, bediye Bediye-ül Semavati vel ad, yerin güğün yoktan var edicisi odur. Yaratıyor Şekli de kendisi tasavvur ediyor, modeli de kendisi efendim e, yaratıyor ve ortaya koyuyor. Şimdi çevremize ilim gözüyle, irfan gözüyle dikkatli bir şekilde baktığımız zaman ne kadar mu muhteşem güzellikler görüyoruz. Bir kere tek tek olayları ele aldığımız zaman, varlıkları ele aldığımız zaman mesela bir çiçekler alemi var, ne kadar güzel çiçekler var. Şekilleri farklı boyları, renkleri farklı e, çiçekler var. Kokuları birbirinden güzel çiçekler var. Tabii bunları yaratan Allah. Bu çiçeklerdeki bu güzelliği sanat olarak efendim Allahu Teala Hazretleri işte öyle yaratmış. Bulan o, icat eden o, efendim istira eyleyen tasavvur eden, onu efendim düşünen o şekilde yaratan Allahu Teala Hazretleri. Yani bütün güzelliklerin tasavvur edicisi ve yaratıcısı Allahu Teala Hazretleri. E oradan anlayalım ki bizim görebildiğimiz mahlukatından, yaratıklarından güzel olan şeylerden Allahu Teala Hazretlerinin her yönden ne kadar en güzel sıfatlara sahip olduğunu, ne kadar güzel olduğunu eee itiraf edebiliriz. Tabi Allahu Teala Hazretlerini kullar görebilecek mi? Yani bu kadar güzel olan olduğunu Peygamber Efendimizin bildirdiği Rabbimizi acaba görebilecek miyiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde müjde diyor cennette müminler Allahu Teala Hazretlerini hepsi görecekler. Ya Resulallah nasıl göreceğiz diye böyle merak edip sordukları zaman da buyurmuş ki, hani dolunay gökyüzünde olduğu zaman siz ayı görmekte birbiriniz mani oluyor mu görmeye? Olmuyor. Nasıl öyle? hepiniz baktığınız zaman görebiliyorsanız o zaman göreceksiniz. Allah'u Teala Hazretleri cennet ehline efendim e, görünüp e, cemalini yani güzelliğini kendi efendimiz zatı takil tecellisini gösterdiği zaman onlara diyecek ki ey ehli cennet size selam olsun. Bu da Yasin suresindeki efendim selamın kavlem bir rabb rahim ayet-i kerimesinden efendim e, ispat ediliyor. Biliniyor ki Allah Teala Hazretleri Söz olarak, kavlen, söz olarak selam diyecek, kullarına ey cennet ehli selam olsun size diyecek. O zaman Allahu Teala Hazretlerine cennet ehli nazar edecekler, bakacaklar. Ve başka cennetteki öbür nimetlerin hiçbirine bakmayacaklar. Sadece Allahü Teala Hazretlerine bakacaklar. Allahu Teala Hazretleri efendim, tecellisini e, şey yapıncaya kadar efendim, kaldırıncaya kadar ona bakmaya mes' olarak devam edecekler. Tabii o tecellinin kalkışından sonraki halleri de devam edecek o evlerinde. O Cemalullah'a bakmaktan hasıl olan güzellikler, hoşluklar üzerlerinde efendim, devam edecek. Yani buradan anlıyoruz ki Allah'u Teala hazretlerini cennette müminler görecek. Her mümin La ilahe illallah diyen cennete girecek ama burada mühim olan nokta insanın, mümin olan insanın cehenneme düşmeden cennete girmesidir. Biliyorsunuz kafirler cehenneme gidecek. Dinimizin emirlerine göre. Ebediyen hünfiha halidun ebediyen cehennemde kalacak. Müminler cennete gidecek ama müminlerin bir kısmı cennete işledikleri günahlardan dolayı cehennemde uzunca yıllar yanıp ceza çektikten sonra gidecek. İşte tehlikeli olan taraf burası. Allah'tan dua ediyoruz, istiyoruz ki Allahu Teala Hazretleri imanımızı korusun, imanımızı kaybettirmesin. Ya ilahi sakla gıl imanımız, verelim iman ile ta canımız. O Mevlid'in sahibi Süleyman Çelebi Hazretleri Cennetmeken rahmetullahi aleyh duasında, Mevlid'in dua bölümünde en mühim şeyi istiyor Allahu Teala Hazretlerinden. Ya İlahi sakla kıl imanımız. Ey Allah'ımız, Rabb'ımız, İlah'ımız, imanımızı koru, imanımızı kaybettirme, imanı efendim, elinden kaçırmış kullardan eyleme, verelim iman ile ta canımız. Öyle bizi koru da, nasip de, iman ile şu can emanetimizi teslim edelim, ahirete sevdiğim mümin bir kul olarak göçebilelim Ya Rabbi diye dua diyor Süleyman Çelebi işte. En mühim mesele tabi insanın sahip olduğu bu imanı korumasıdır. Çünkü bir insan mümin yaşar yaşar da sonunda kötü bir duruma düşebilir. Bu mümkün. Bu olabiliyor ve olmuş olan hadiselerden de dehşetle, korkuyla titreyerek bazı olayları müşahede ediyoruz. Gazetelerde okuyoruz. Mesela adamcağız hastalanmış. Efendim. Iztırabı e, çok olmuş. O ztırabın çokluğundan efendim dayanamamış. Kendisini yüksek bir yerden atmış. Aşağıya parçalanmış, ölmüş. Şimdi ne oldu? İntihar eden ebeldiği cehennemde kalacağı için o acıya dayanamaması dolayısıyla efendim en son da vaziyet kötü bir duruma geldi. O bakımdan e, İmanın en son nefese kadar, en son nefesi verinceye kadar muhafaza edilmesi çok önemli. Sevgili dinleyiciler, tabi gece gündüz yalvarıp Allahu Teala Hazretlerine erhamı rahimin olan mevramıza yalvarıp efendim diyelim ki, Ya Rabbi bizim imanımızı sen koru, imandan bizi mahrum etme. Son nefesimizi verirken mümin olarak imanımızı efendim e, kaybetmeden ahirete geçelim diye. Bunu söylemek çok önemli oluyor. Sağlamak çok önemli oluyor. Allah'ın bir kuluna bunu nasip etmesi çok önemli oluyor. Bu bir. Şimdi iman ile ahirete göçmek olduğunu düşünelim. Bunun ötesinde ikinci bir husus var. Evet iman ile ahirete göçtük ama dünyada yaptığımız işler var. Ömür boyu yaptığımız işler acaba iyi mi değil mi? Mahkemeyi kübra yok mu kullarını efendim huzuruna alıp onlara sormayacak mı bu dünyada işlediklerinin hesabını soracak bunu da biliyoruz hesap vardır ahirette muhakeme olacak insanlar ve bazıları mahkum olacak müslüman da olsa yaptıkları işlerden sen bunu yapmayacaktın niye yaptın bu cezasını çekecek tabi günahları sevapları tartılacak ondan sonra efendim işlediği günahların cezasını çekecek. Yani imanla göçmüş olduktan sonra ikinci tehlikeli durum cehenneme düşmektir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma düşmemeyi bize nasihat ediyor. Diyor ki aman cehenneme düşmemeye, hiç düşmemeye yani. cehenneme hiç girmeden doğrudan doğruya cennete girmeye çok dikkat edin. Çünkü cehenneme insan bir düştü mü orada Efendim yüzyıllarca kalacak. Hadis içerikler var. En aşağı efendim yüzyıllarca kalacak cehennemde çok korkunç bir azap görecek bir mümin de olsa. O bakımdan ikinci nokta efendim azap görmemektir. Azap görmemek için ne yapacağız? Ni, niçin çırpınıyoruz e, müthiram e, kardeşlerim? Azap görmemek için Allah'ın emirlerini tutmak, efendim ibadetleri yapmak, Allah'ın yasaklarından sakınmak günahlardan korunmak gerekiyor. İki, i̇ki kelime ile bu anlatılabilir. Ama insan bu iki kelimedeki kuralı, kaideyi, esası ömrü boyunca devam ettirmeli. Yani günahlara düşmemeli, vazifelerini bilmeli, yapmalı. Vazifelerini bilip yapması uzun bir iş. Yani bilgi istiyor. cahillerin hali çok fena. Yani bazı insanlar kılmelerini bu işin önemini pek anlayamıyorlar ama e, dini bakımdan cahillik çok fena şimdi herkes şeye gayret ediyor efendim tiklama e, alma yüksek tahsil yapma çocuğunu okutmaya koleje vermeye dikkat ediyor güzel hepimiz gayret ediyoruz tabii çocuğumuz iyi bir tahsil ediyorsun diye niçin yapıyoruz dünyada rahat etsin diye e, dünyada rahat etsin diye bu kadar ciddi efendim müesseler kurup bu kadar büyük paralar harcayıp çocuğumuzu iyi yetiştirelim diye düşünüyoruz ama sonsuz ebedi sermedi daimi olan ahiret hayatının güzel olması için bir gayret göstermiyoruz ona bir bilgi vermiyoruz dünyada cahil kalma evladım diyoruz aman evladım oku da cahil kalma da dünyada rahat et mutlu ol para kazan diyoruz ahirette aman evladım cehenneme düşme şu dini bilgileri öğren demiyoruz veya öğrenmeye kendimiz de heves etmiyor bazı kardeşlerimiz yani gazete okur her gün 10 e, tane gazeteyi gözden geçirir e, roman olur, okur resimli romanları takip eder televizyonun karşısından kalkmaz kahveden dışarıya çıkmaz futbol ma maçlarını kaçırmaz yani çok zamanı var maşallah o zamanı böyle har vurup parmağın savuruyor harcıyor yani bir zaman da şöyle şu dini bilgilerimi güzelce öğreneyim diye çalışmıyor e, bilmeyince cahil olunca tabii. Efendim o zaman e, menlem ya rifi şerre yata fihi demiş e, bir Arap sözü bu. Efendim Arapça bir söz. Yani şerri bilmeyen günahı, kötülüğü bilmeyen insan farkına varmadan bilmeden pat diye düşer. Günahın içine, kötülüğün içine tuzağın içine düşer. O bakımdan e, tabi bilgi lazım. Dini bilgi, dünyevi bilgiden daha önemli. Ben şimdi Gözümün önüne bazı sevgili, kıymetli, e, saygılı, aziz, değerli e, dostlar geliyor. Onlara hayranlık duyuyorum. Mesela hafız olmuş. Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Efendim, Arapça öğrenmiş, İmam Hatip okulundan mezun olmuş, dini bilgilere sahip. Ondan sonra gitmiş tıp fakültesine, tıp fakültesini de bitirmiş, doktor da olmuş veya teknik üniversitelere gitmiş. Teknik üniversiteyi bitirmiş, mühendis olmuş. Bakıyorsunuz hem hafız hem mühendis. Hem hafız hem doktor. Hem hafız hem falanca yerde profesör. Çok hoşuma gidiyor. Demek ki anneleri, babaları Allah razı olsun onların ahiretlerini de korumayı, o ahiretleri de mutlu olsun, mamur olsun, mesut olsun diye tedbir almayı ihmal etmemişler. Bunlar da güzel yetişmişler. Şimdi bu çok önemli. Yani Cehenneme düşmemek için şerlerin günahlarının ne olduğunu bilecek bir liste halinde onları yapmayacak. Cenneti kazanmak için güzel şeyler nelerdir bir liste halinde efendim, bilecek onları yapacak. Ben Hatırıma geliyor ki evimizin e, çıkış kapısına, sokak kapısına, dairenin çıkış kapısına arka tarafa kocaman iki tane liste asalım aşağıya doğru. Bir listede efendim, yapılması gereken sevaplı işler aşağıya doğru sıralansın. Öğrendikçe altına 29, 30, 31, 32 efendim böyle sıralayıp yazalım. Bir tarafa da efendim günahlar şöyle aşağı doğru şu günahtır, bu günahtır diye yazılsın. İnsan çıkarken şöyle bir baksın onlara. Ondan sonra çıksın her sabah okusun. Ha Bunları yapmayayım diye çıksın. Tabi işte Bilecek, hayır-ı şerri, sevabı, günahı efendim, öyle çıkacak. Ve hayatı boyunca bütün amelleri yani faaliyetleri, işleri, fiilleri hep bu bilgilere uygun olacak. Yani sevaplı olacak, günahlı olmayacak, iyi olacak, kötü olmayacak. Buna göre yapması lazım. Şimdi bunları yaparsa insan tabi cennete girer, imanlı olduğu için. Ameli salih işlediği için zaten ayet-i kerimelerde bu sıralanıyor. Men amene billahi ve amila amelen salihat yani iman eden salih amel işleyen diye ameli salih de ayet-i kerimelerde şart olarak zikrediliyor. Ameli salih işleyen cennete girer. O zaman demin sözümün başında bu hadisi i şerifin birinci cümlesini efendim açıklamak için söylediğim o cennetteki güzel efendim müşahedelere nail olur. Dünyada da Allah onu evliyasından eğlerse, sevgili kulu eylerse, yakın kulu eylerse, dünyada da müşahide makamına ulaşabilir. Hadi şerefe dönelim. Hiç şüphe yok ki Allahu Teala Hazretleri güzeldir ve güzelliği sever. Evet, Allahu Teala Hazretleri güzelliği seviyor. Onun için her şeyimizin güzel olması lazım, sözümüzün güzel olması lazım. Efendim işimizin güzel olması lazım, aklımızın güzel olması lazım, ahlakımızın güzel olması lazım, duygularımızın güzel olması lazım. Ben buna tabi halka halka çevremizi de katıyorum. Evimizin güzel olması lazım, efendim bahçemizin güzel olması lazım, beldemizin güzel olması lazım. Emin olun elime böyle mesela elimdeki bir paketi açıyorum, efendim kağıt veya iplik veya küçük bir şey. Onu camdan savurup atmaya çekiniyorum. istemiyorum. Niye? Bu belde benim belden. Bu şehir benim şehrim. Ben bunu attığım zaman bir çöpçünün bunu temizlemesi lazım gelecek. İstemiyorum. Atmıyorum. de atmayın. Yani kimse atmazsa o zaman tertemiz olur. Hepimiz temizliğe dikkat edersek, kirletmemeye dikkat edersek temiz kalır. Bir de herkes kendi evin önünü temizlerse diye biliyorsunuz hadis-i şeriflerde size geçtiğimiz sohbetlerimde hatırlatmıştım o zaman. Bel de pırıl pırıl olur, sokaklarımız muntazam olur, her şeyimiz efendim e, güzel olur. Bu güzellik Allah tarafından seviliyor. Allah güzelliği sevdiği için her şeyimizin güzel olmasına dikkat etmeliyiz ve onun için biz dini bir grup olduğumuz halde çevre dernekleri kuruyoruz. Tarih, kültür, dostluk, çevre efendim dernekleri kuruyoruz. Niçin? Yani çevremizin de güzel olması lazım. Bir Bursa'yı düşünün, bir Manisa'yı düşünün, bir eski Anadolu, Osmanlı e, şehrini düşünün, mahallelerin arasını düşünün. Yüksek duvarlı bahçeler vardır. Bahçe kapılarını şöyle açtığınız zaman veya açık bir kapıdan şöyle içeriye bir göz attığınız zaman pırıl pırıl çiçeklerle efendim yemyeşil gayet güzel olduğunu görürsünüz. Yani estetik var yani güzellik var ecdadımız güzelliğe çok önem vermişler tamam Allah güzeldir efendim o güzelliği görmeyi Allah bizlere nasip etsin sizlere nasip etsin güzelliği sever o halde biz de üzerimizde çevremizde bizim sorumluluğumuz imkanlarımız altında olan yerlerde güzelliği sağlamaya dikkat edelim tamam sonra hadis-i şerifin öbür tarafına yürüyelim adım adım ve Yuhay bu ama nimeten en yara eseraha aleyhi. Evet Allah bir kuluna bir nimet bahşettiği zaman o nimetin eserinin evet sonucunun o kulu üzerinde görünmesini ister sever tezahür etmesini sever. Diyelim ki Allah bir kuluna zenginlik verdi. Al kulum sana Helal tarafından şu kadar mal buyur. İşte seni zengin eyledim. Çünkü zengin eden Allah'tır efendim gani ne demek zengin demek Allah'ın esma-i birisi gani'dir birisi nedir muhni yani zengin kılan zengini zengin kılan Allah'tır tabi veren Allah'tır zengin kılan Allah'tır tamam zengin etti bir kulu şimdi Allah o zenginliğinin eserinin tezahür etmesini ister o üzerinde güzel olmasını ister eserinin o üzerinde görülmesini sever. Verdiği nimetin eseri görülmeli. O zengin olduğu belli olmalı. O nimet efendim tezahür etmeli üstünde. Onu gören de gelir efendim işte sen madem zenginsin ben de fakirim yardımını istiyorum diye isteyebilsin. O da versin sevap kazansın. Tamam. Ve yübgüdül buse ve tebebbüs yani böyle derdik, hırpanilik efendim pislik, pasaklılık Geçenlerde fakirin birisini almışlar da yakalamışlar veya efendim işte belki hastaneye merdivene götürdüler. Efendim üzerinden kaç kat elbise çıkmış bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha, bir tane daha. rakamı unuttum ama çok büyük bir rakamda üstüse giymiş. İşte tabii onların hiçbirisini de çıkartmıyor demek ki. yani o giydikleriyle yatıyor böyle e, hırpani eşyalar topağı gibi topu gibi kocaman bir şey oluyor. Allah böyleyi sevmez. Yani fakir olabilir bir insan. Eski elbise giyebilir, yamalı elbise giyebilir. Ama Allah-u Teala Hazretleri derbederlik ve hırpaniliği, böyle pisliği, pasaklılığı sevmez. Ve tebe üst, yani böyle fakirmiş gibi davranmayı efendim, böyle kendiliğini, kendisini mahsustan salıvermeyi de sevmez. Gayret edecek, şey yapmaya çalışacak, efendim, kendisini Evet, mümkün olduğu kadar böyle tertemiz, pırıl pırıl yapmaya çalışacak. Fakir de olsa tere de yıkayacak, elbiselerini giyecek, çorabını yıkayacak, giyecek çorabı yoksa yalınayak gezecek ama şey yapacak iyi varsa yamayacak. Böyle yırtık gezmeyecek. Yani e, gayret edecek. Evet. Şimdi bunları böyle söyledikten sonra velayle diye başlıyor hadisi şerifin üçüncü kısmı. Velaytenel kibre diye başlıyor. Bunlar değil, fakat kibir nedir? Kibir en tesfel hak senin hakkı anlamamandır, aptallık edip hakkı kavramamandır ve tüm gidel halk halka kızmandır, halka buz ile kızgın bir tavırla efendim şey yapmandır ve bir de hakkı kabul etmemendir, hak, hakkı anlamakta kalın kafalı olmandır, onu kavrayamamandır diyor insanın hakkı şıp diye anlaması lazım. Hak söylendiği zaman e, hak göründüğü zaman şu taraf haklı diye insanın hakka tabi olması lazım. Hakka saygı göstermesi lazım. Hak sözü kabul etmesi lazım. Bunu kabul etmiyor. Neden kabul etmiyor? Kibirli de ondan. İşte kibrinden hakikat belli olduğu halde hakikati kabul etmiyor. Hakikat kendisine söylendiği halde burnunu havaya kaldırıyor. İşte kibirli insan bu. Hakikati kabul etmiyor. Anlamıyor, anlamazlıktan geliyor. Bir de tubretül halk, halka kızıyor. Halkı beğenmiyor, halka buz ediyor. Efendim işte kibir bu. Ne kızıyorsun? Allah'a mahlukatı. Fakirse fakir. Zayıfsa zayıf. Efendim aklı biraz daha azsa az öyle yaratmış. Allah herkese aynı miktarda vermiyor bu nimetleri. Bazısına çok veriyor, bazısına az veriyor. Kızma hakkı yok. Demek ki hakkı kabul etmemek ve halka kızmak efendim kibirdir. Halkı sevmek efendim hakkı kabul etmek tevazudur. Efendim yumuşak davranmak gerekir. Böyle olunca Allahu Teala hazretleri bir insanı sever üç tane hadis-i şerif söyleyeceğim dedim. Tabi hadis-i şerifler cümle cümle iç içe girmiş oluyor. Yani bir hadis-i şerif e, kutusunu açıyorsunuz. Mücevher kutusunu, içinden üç tane mücevher çıkıyor. Bir güzel efendim, keseyi açıyorsunuz. içinden üç tane mücevher çıkıyor. Ben aslında iki hadis-i şerif daha okuyacaktım ama bu hadis-i şerifin içinden üç tane, dört tane, beş tane efendim, e, ayrı hadis-i şerif çıktı. Ben hatırlıyorum İnne Allaha Teala cemilin yuhibbu'l cemal böyle levhalara yazılmış gözümün önünde böyle bu sözüm bu, bu hadis-i şerifin bu kısmının efendim levha halinde gözümün önünde şeyleri var yazılmıştır. Bu bir hadis-i şerif. Allah güzeldir, güzelliği sever. Bizi efendim Allah'ı sevmeye teşvik eden, güzel olmaya Allah tarafından sevilecek bir kul olmaya teşvik eden bir cümle. Bunu ezberlemeliyiz hepimiz. Bu önemli bir hakikat her zaman söylüyorum. Bugünün kelimeleriyle söylüyorum. Sevmiyorum. Aslında batıdan gelen kelimeler niye kullanalım? Kendi kelimelerimizi kullanmak daha iyi ama artık estetik deyince herkes diye gözlerini açıyor. Tesiri fazla oluyor. Tamam. İslam'da bir estetik boyut var. Yani yaptığımız şeyin bir de estetiğinin olması lazım. Bir şartı da estetik. Yani güzel olacak. Cemil olacak. Arapçada cemil güzel demek efendim. E, cemal sahibi, cemal de güzellik demek. Evet tamam güzel olacak. Bunu düşüneceğiz bir Bir de Allahu Teala Hazretlerinin cemalini düşüneceğiz, güzel olduğunu düşüneceğiz. Ona karşı efendim sevgimiz, aşkımız, şevkimiz artacak. Yanıp yakılacağız Yunus Emre gibi. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi. E Şerif Rumi gibi. Ne kadar güzel. Rahmetullahi aleyh mecmain. Allah sevgisini nasıl ifade etmişler, nasıl yanıp yakılmışlar, nasıl aşık-ı sadıklar olmuşlar? Tabii biz de öyle olmaya gayret edeceğiz. İkincisi, Allah kulunun üzerinde vermiş olduğu nimetinin tesirini, sonucunu, eserini görmek ister. Evet, nimeti saklamayacağız, nimeti kullanacağız ve yaşayacağız. Vermiş, elhamdülillah çok şükür. İşte bak Allah'ın verdiği nimet, başkaları bunu görecek. Bu da güzel, efendim bu da bir hadis-i şerif. Sonra Allahu Teala Hazretleri hırpaniliği, efendim, e, fakirlik taklidi yapmayı efendim sevmez. Yani fakirmiş gibi kendini salı vermeyi sevmez. Sonra Allahu Teala Hazretleri kibiri sevmiyor. Efendim, kibirli insanı yere batırır, sonunda mahveder. Bitovaazı insanı yükseltir. Onun için kibirli de olmayacak. Kibirliliği de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bu hadis-i şerifte çok güzel bize anlatmış, tarif etmiş oluyor. Bizim kibrin bu tarifi üzerinde durmamız ve ona göre hareket etmemiz lazım. Hakkı, hakikati, gerçeği anlamazlıktan gelmek yok. Hakkı anlayacağız. Hakkı küçük de kabul edeceğiz. Hakkı düşman da söylese kabul edeceğiz. Çünkü hak muhteremdir.